Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu fani hayattan Refik-i Ala'ya çıkması insanlık tarihinin en büyük kaybıdır. Eğer Muhammed Aleyhisselam en değerli insansa onun kaybı da en büyük kayıptır. İnsanlığın en değerlisi kimdir sorusuna Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır. Cevabını verdiğimize göre insanlığın onu kaybetmesi bulmasıyla denk olmalıdır. İnsanlık üzerinde Allah'ın en büyük nimeti nedir sorusuna nimetler açısından, lütuflar açısından bakıldığında Peygamber aleyhisselam efendimizin bir beşer olarak aramızda bulunması bizim onun ümmetinden olmamızdır diye cevap veririz. Buna samimiyetle inandığımıza göre en büyük nimetin fani alemde elimizden alınması en büyük kayıptır. Bir insanın bu anlayışı imanı ile orantılıdır. Ne kadar büyük ve değerli görüyorsan Muhammed Aleyhisselam'ı onunla bir arada olma imkanının kaybolması da senin için o kadar büyük bir kayıptır. Ağlanacak, esef edilecek bir durumdur. Bizim bu asırda yaşayan Müslümanlardan birisi olarak şüphesiz imanımızdan elhamdülillah bir tereddüdümüz yoktur. Ancak imanda sevgimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yürek bağımızın ne kadar derin olduğunu Belgelemekte zorlanacağımızda da şüphe yoktur. İman, iman, elhamdülillah. Ama bu iman için bedel ödemeye, fedakarlığa, ispata sıra gelince sıkıntılarla karşılaşan bir nesiliz biz. Rasulullah için neler yapabilirsin? neler yaptın muhasebesinde ne cevap vereceksek doğru sonuç budur ne yaptın Resulullah için hangi fedakarlıklara katlandın en azından üç çocuğundan birisinin adının Muhammed olması veya diğer isimlerinden birisinin olmasını senden rica etmişti peygamberim bunu gerçekleştirebildin mi Hiçbir şey. Bedel, can, mal isteyen şeyler bir kenara. Bu kadar kolay. Bir nüfus dairesinde isim yazmaktan ibaret olan şeyi isteği yapabildin mi? Sorusunun cevabı bile açık veriyor. Bizim bu şekilde bir muhasebede sıkıntılarımız var şüphesiz. Ancak ilk nesil ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ın şahitliğiyle, Kur'an şahit, Allah'ın ayetleri şahit, vahiy ile belgelenmiş, Resulullah'a sevgileri tamdı. Kur'an, Allah'ın peygamberidir Muhammed. Onunla beraber olanlar, diye başlıyor. Yani Kur'an onları Resulullah'ın kalitesinde bir imandan onun aradığı düzeyde bir imandan söz edileceği zaman adı anılacak kimseler olarak gösteriyor. Değil Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisinin Ebu Bekir'in kalbine veya diğer sahabenin kalbine yerleşmiş olması yani müslüman olarak Allah'ın peygamberini sevmeleri tamdı, şu kadardı. Bu bir kenara. Daha ilerisine Allah'ı da hakkıyla memnun ettiklerine de Kur'an şahit. Radiyallahu anhum ve radu an. Çok önemli. Allah onlardan memnun. Onlar da Allah'tan memnunlar. Hiçbir itirazları yok. Demek ki Müslümanlıkta bir düzey var, bir seviye var. Allah'tan tam memnun oluyorsun. Seni fakir veya zengin yapması arasında sıkıntı hissetmiyorsun sen. Sana çocuk verse de versin, vermese de rahatsız olmuyorsun. Üç yaşında bebeğinin ruhunu kabzetse de kabzetmese de rahatsız olmuyorsun sen de Allah'tan memnunsun ashab-ı kiramın peygamber aleyhisselamdan memnun oldukları onu analarından babalarından çok daha fazla sevdiklerini peygamber ispat etmiş şahitlik yapmış böylesiniz demiş Allah şahit Kur'an şahit ki Peygamber deyince kalpleri duruyordu. Resulullah için analarını, babalarını, her şeylerini feda ettiler. Topraklarını feda ettiler. Elimizde belgemiz ne? Kur'an. Allah şahit buna. Daha büyük şahide gerek yok zaten. Uygulama da böyle olmasaydı eğer, 23 yılda müşrik bir toplumda İslam, ebedi kalacak kökleri salamazdı herhalde. Eğer 23 yıl sonra hiçbir mukavemetle sarsılmayacak çapta güçlü bir kök saldıysa din bu o ilk neslin olağanüstü gayretiyle oldu. Bu tartışılması gerekmeyen akıl ve mantıkla çok rahat anlaşılabilecek bir gerçektir. Kardeşler Böyle bir girişe neden ihtiyaç hissettik? Bir pazartesi günü Saat 9 Veya 10 gibi Zamanda Sabahın 9 ve 10 gibi İşte işrak vaktinin yeni çıktığı bir zamanda Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mübarek ruhunu Allah'a teslim etti Vefat etti Acı Medine'yi çok çabuk sardı. Ashab-ı kiram, başlarına gök düşmüş gibi oldular. Çok sarsıldılar. Hazreti Ömer için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ben peygamber olmasam Ömer olurdu herhalde. Diye. Ne diyor başka? Hak, Ömer'in diline göre iniyor diyor. Ömer, şöhreti var, adaleti, Kur'an'a teslimiyeti, kadere teslimiyeti ama, o gün pazartesi günü, Ömer kafayı oynattı. Kalktı mescitte ne dedi? Muhammed öldü diyene öldürür. Dedi. O ölmedi. Geri gelecek dirilecek gene dedi. Sapık konuşuyor. Sapıttı. Ömer'in bile aklı uçtu. ashab kiram, şakadan sevmiyorlardı. Mevlüt kandili kutlaması gibi bir dertleri yoktu. Mevlüt kandili, simidi böyle şeylerle ilgileri yoktu. Can o demekti zaten. Canan oydu. Aşk oydu. Maaşık'tı oydu. Bu sevgilerinde ciddiydiler. Onun için Ömer sulandı o gün. Sabık konuşmaya başladı. Ebu Bekir olmasa, Ömer bir iki kişinin kafasını vurmuştu o gün. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Bu acı haber, şimdi bizim pozisyonumuzla, peygamber sevgisini ölçmeyi anlamsız bulduğum için, öncelikle onlar nasıl seviyorlardı belgelemeye çalıştım. Bunun üzerine konuşuyoruz. Bu acı haberden, sonra ashab-ı kiram ne yapsalar acaba uygundur? Saat 10'da, sabahın 10'unda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğini yazalım bir kenara. O gece yatsı namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini sırayla ashab-ı kiram kıldılar. Gece 11'e doğru da Efendimiz aleyhisselam vefat ettiği sedirin altına toprağa verildi yani şu anda bulunduğu yer bir santim ileri geri olmamak şartıyla tam vefat ettiği yerdir sabah 10 diyelim akşam 11-12 diyelim ortalama 12 saatlik bir süreç vefat ettiği pozisyondan sonra toprağın üstünde kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkadaşlar bu 12 saatlik zaman zarfında. ashabı ı kiram ne yaptı sorusunu yine bizle kıyas edemeyiz. Mesela biz en sevdiğimiz bir insanın gözlerini kapamasından sonraki 12 saatin yorumuna bakalım. Neyle meşgul oluruz acaba? Doğal olarak meşgul olunacak şey onun cenazesinin hazırlanması sağlığı dilenmesi Vesaire gibi Yani onunla ilgili işlerdir Ne kadar seviyorsak Başka işleri bırakıp Onunla o kadar ilgileniriz Uzaktan bir akrabası ölen O gün dükkanını kapatır mı? Cenazeye gitmek üzere ayarlamalar yapar Ailesinden birisi ölen O gün ticaretle meşgul olur mu? Babası ölen dedesi söylen, o da dükkanını kapatır o gün. Yakınlık düzeyine göre cenaze ile ilgilenilir. Doğal olan budur. Ashab-ı kiramın nesiydi peygamber aleyhisselam efendimiz? Babalarıydı, analarıydı deseydik değil. Çünkü bin kere belki yüzüne karşı sana anam kurban olsun ya Resulallah dediler. Babam sana kurban olsun. Kurban bayramında kestiği koç gibi babasını yok saydı Resulullah'ın önünde. Bir baba, bir anne, bir dede, bir amca hiçbiri değil. Resulullah demek aleyhissalatü vesselam onlar için kendileri demek. Kendilerinden de öte şey demek. Sevgilerini biz burada anlatmamız bile yani dille yapılabilecek bir iş değil. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar saat 10'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti saat 10.30 gibi bu rakamları e, yani varsayım olarak kullanıyorum dakikasından haberimiz yok ama 9 ile 10 arasında vefat ettiği kesin 10.30 gibi Hz. Ömer eline kılıcı aldı mescitte koparırım kafasını öldü demeyeceksiniz Resulullah için dedi Allah ondan razı olsun on buçuk gibi yarım saat sonra bu Bekir radıyallahu anh geldi, ona ayet okudu. Mum gibi eridi. Senden öncekilerde öldü ey peygamber. Sen mi hayatta kalacaksın? Ömer bu ayeti sen duymadın mı dedi. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, subhanallah o ayeti kaç defa okumuş, inişini bilmiş biriyim de niye hatırlamadım anlamıyorum diyor. Sevgi kör etti. Ayeti de unutturdu, aklını da uçurdu. Sevgiden kaynaklanan bir unutma oldu. On buçukta Ömer teselli edildi. Medine kapkaranlık oldu. Mateme hüründü ashab-ı kiram. On birde bugün Medine-i Münevvere'yi görenler, bilenler için söylüyorum. Medine-i Münevvere'nin kıbleyi önünüze aldığınızda gerinizdeki son minarenin bulunduğu yaşı. Modern yapılmış haliyle en son yani kıbleye döndüğünüzde sağdan en son minarenin olduğu yer Beni Saat isimli bir kabilenin bağlık gibi bir yeriymiş. O zaman aşağı yukarı 300 metre Mescid-i Nebi'ye. Zaten bütün Medine toplamı yani 20 bin metrekare bir şey o zaman küçücük bir kasabacık. Banyoları köy kısımları filan büyük Medine'nin o zamanlar bağ, bağlılık olan tarım için kullanılan bölgeleri büyük. Şehir olarak küçücük birer Beni Saat isimli bir kabile, Ensar'dan Evs ve Hazreç ile ilgili olan Ensar'dan bir kabilenin bir çerdağı var orada. İşte hurma liflerinden yapılmış bir gölgelik. 11'de arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatından sadece bir saat sonra 11 değilse 1110 e 10 kala veya 11 e 10 geçedir. Böyle bir saat varsayım diye söylüyorum. 11'de ensarın ileri gelenleriyle muhacirlerin ileri gelenleri, yani ümmeti Muhammed'in büyükleri orada oturmuş toplantı halindeydiler. Bu toplantı cenazeyi nasıl kaldıracaklarını, İslam alemin'e bu cenazeyi nasıl haber vereceklerini. Cenazeyi kimin yıkayacağını Nereye gömüleceğini Nasıl defnedileceğini Matem mi tutulacak Ne yapılacak Bu tip konuları konuşmak üzere değildi toplantı Böyle bir şey konuşmadılar Cenazenin başında Amcasının oğlu Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh'ı bıraktılar Fadıl isimli Diğer Abbas Amcası Abbas'ın oğlu Fadıl'ı bıraktılar Aileyi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeğenlerini ve amca çocuklarını e, cenazenin başında bıraktılar. Kızı Fatıma annemiz de başında bekliyordu. Onlar 250-300 metre geriye bir çardağın altına geçtiler. Konuştukları tek konuydu. Resulullah'ın ölümü haktır. Kim idare edecek Müslümanları? Başı kim olacak Müslümanlara? Kardeşler, püf noktası burası bu işin. O sevgiyi, o fedakarlığı, o aşkı, ne yaptı o gün ashab-ı kiramda? Cenaze orada sıcacık dururken, yarım saatlik cenazeyi bırakıp, cenazenin yerine kim yönetici olacak sorusunu cevaplandırmak üzere toplantı yaptılar. O toplantıya katılanlar, biz üye değiliz sonra bizi almazlar diyecek ikinci sınıf insanlar da değil. Saat bin evsinileri Evsin ileri gelenleri, Hazrecin ileri gelenleri, Bedir kahramanları, Ebu Bekir, Ömer, Abbas, Birinci derecede yani ashab kiramın ağır adamları, büyük adamları, o uğrunda can yüzlerce defa verdikleri, hazır oldukları, fedakarlıkları ölçülemeyecek kadar olan, o büyük insanlar, o uğrunda delirdikleri peygamberi bıraktılar, cenazeyi bıraktılar. Biraz önce Muhammed öldü diyenin kafasını vururun diyen adam, Resulullah'ı öldüğü yerde bıraktı ümmetin halini konuşmaya gittiler Rasulullah sevgisi ise eğer söz konusu Ebu Bekirden çok seven yoktur onu yalan kim Ebu Bekirden çok seviyorum diyorsa yalandır Çünkü Kur'an Ebubekir'i bir numara yaptı Allah kalpleri biliyor Bekir'in kalbini gördü Allah Kainatta bir benzeri yok o kalbin peygamberleri hariç. Ebu Bekir'i bir numara olarak öne çıkardılar. Ebu Bekir o gün o cenazeyi bıraktı. Ümmetin hali ne olacak dediği yere gitti. Kimse Ebu Bekir'i kınamadı. Ne yapıyorsunuz siz? Ne işinize utanmıyor musunuz? Peygamberin cesedi soğumadı? Siz nereye gittiniz? Diyen olmadı. Orada ne konuştular o gün? Ensar dedi ki, Kardeşler, Resulullah öldü. Hançer yüreğimize saplandı. Ancak bakın mantığa dikkat edin arkadaşlar. Nere gömüleceğinden cenazeyi kim yıkayacak? Önce kim kılacak avrıncaya kadar bu ümmetin birbirine girmemesi için Resulullah'ın yerine vekil seçmemiz lazım dediler. Çünkü ilk savaş Buraya mı gömülsün buraya mı gömülsünden başlayacaktı. Lidersiz bir toplumun Ebu Bekirli bir toplum bile olsa Resulullah'ın naaşını bile parçalaması mümkündü. Onların toplum idare etme insan psikolojisini tahlil etmeleri peygamber sevgisinden aşağı değildi O gün. O gün orada Benisa'dın çardağında toplananlardan Allah razı olsun. İki saat geç kalsalardı bu iş için İsa Aleyhisselam'ın başına gelen Resulullah'ın başına gelirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz toprağa girmeden İslamiyet kaybolup giderdi. İsa Aleyhisselam'ın başına o geldi. Musa Aleyhisselam'ın başına o geldi. Lidersizlik veya idare zafiyeti. İslamiyet gibi bir dini bile rüzgarın önünde uçurup götürebilecek güçte büyük bir afet. O gün toplandılar. Öyle ezanı okunduğunda ümmeti Muhammed'in lideri belliydi. Ashab-ı kiram tek bir namazı dahi lidersiz kılmayı kabul edemediler. 1924'ten beri lideri olmayan bir ümmetiz. Ama sahabe ile aynı cennete gireceğiz o ayrı bir şey. Ha, bu hayal aç tavuk kendini darambarında hissedermiş 1924'ten beri ümmetin başı yok dibi yok ağzı az laf, az laf, laf yapabilen 3-5 yazı yazabilen baş oldu dip oldu ama sahabi kiram o gün yeryüzünde 124 bin peygamberden herhangi bir tanesine iman edenlerin yapmayı beceremediği bir işi yaptılar Ensar dediler ki Arkadaşlar bizim şu peygamberin Aleyhisselatü Vesselam Bir defa cenazesini huzurlu bir şekilde Kaldırabilmemiz Başımızda bir lider olmasına bağlıdır Açıkça da şunu söylediler Dediler ki biz Ümmeti Muhammed'in devlet kurmasına Zemin hazırlayan Bir aileyiz Bu şeref kıyamete kadar bize aittir Mekke'yi fethettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalacak mısın sorusuna ne cevap vermişti? Ensarı bırakmam demişti. Ensarı bırakmam dediğine göre Rasulullah bizi seviyordu. Onun vekaletini biz yürüteceğiz. Dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh da dedi ki arkadaşlar ümmet sizden ibaret değil. Tamam. Hizmetlerinizi desteğinizi Allah şahit peygamberi şahit bizde şahitsiz. Sahinizde canımızı kurtardık herkes buna şahit ama müsaade edin bu kararı ümmet versin dediler dedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Ömer her zamanki gibi ayağa kalktı ne konuşuyorsunuz siz dedi 3 gündür kim müminlerin namazını kıldırıyor dedi Hazreti Saad dedi ki Ebu Bekir kıldırıyor dedi kendiliğinden mi oraya geçti Ebu Bekir dedi yok kim bıraktı onu Resulullah demedi mi Ebu Bekir kıldırsın namazlarınızı bu devleti idare etmek namazdan kutsal bir şey mi ki siz Resulullah'ın namaza uygun gördüğünü devletinize uygun görmüyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde Ebu Bekir gel buraya dedi. Kalktı Ebu Bekir geldi. Bazı işleri delikanlıların görmesi gerekiyor arkadaşlar. Her iş böyle lafla cımbızla seçilmiyor. Geldi Ebu Bekir ne diyecek merak ediyorum. Sağ uzat dedi. Uzattı. Tuttu elini. Resulullah'ın namazımıza vekil bıraktığı adama ümmetimin lideri olarak beyat ediyorum dedi. Beyat ediyorum demek, seni ümmetin başı kabul ediyorum demek. Ebu Ömer böyle deyince, hasabın diğer ensar bölümü ayağa kalktılar. Resulullah'ın vekiline biz sadık değil miyiz dediler. Onlar da beyat ettiler. Orada 15 kişiyi geçmeyen, ileri gelen kadro, mescide geldiler saat 12 değil henüz zaman. Saat on değil. Geldiler. Herkes şimdi Ebu Bekir'e sarılıyor. Başın sağ olsun, başımız sağ olsun. Ebu Bekir e, öne geçti. Ömer kalktı yine dedi ki, Müslümanlar, Resulullah'ın vekili Ebu Bekir'dir. Herkes gelsin sırayla beyat etsin dedi. Herkes gelsin beyat etsin. Herkes itaat edeceğine söz versin dedi. Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in namaz kıldırdı, mihrabın önüne geldi, herkes sırayla geldi, iyi ve kötü bütün şartlarda, sana itaat edeceğimi Allah adına söz veriyorum dedi, oy kullanma sistemi bu İslam'da, oy böyle kullanılıyor, karambol kimsenin görmediği bir kağıtla değil, Müslümanların önünde geliyorsun, Allah adına sana iyi ve kötü her halükarda itaat edeceğime söz veriyorum diyorsun, bu oy kullanmak oluyor, böyle bir oy kullandılar, o gün saat 12 olmadan, Öğle ezanı okunmadan Ebu Bekir ümmeti Muhammed'in ilk lideri oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra tabi. Böylece öğle ezanı okunduğunda Lidersiz bir namaz kaçırmamış oldu ashab-ı kiram. 123.900 küsur peygambere nasip olmayan Allah Muhammed aleyhisselama nasip etti. Çünkü öbür peygamberler de din bırakarak gittiler. 30 kişi, 100 kişiye bıraktılar dini. 10 gün sonra 10 kişi kalmadı. 20 kişi kalmadı, iki kişi kalmadı. İsa Aleyhisselam 11 kişiye bıraktı dini. 11 havarisi vardı, 11 kişiden bir kişi 15 sene devam ettiremedi o dini. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun. Gölgesinde bulunmayı kıyamet gün hepimize nasip etsin. Ebu Bekir ve Ömer o Beni Saad'ın çardağında oturan o yiğitler Allah dostları bugün İslamiyet ilk günkü kadar gür ve berrak bir şekilde bulunuyorsa, ezanları ya gökyüzünü inletiyorsa, Kur'an'ımız tek bir satırı eksik olmamak şartıyla elimizde ise o gün o çardağın altındaki yaptıkları atılım sayesinde oldu. Zira arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bizim kabristanlığımıza gömülecek dediğini bir grubun. Öbür grubun biz ensarız. Bizim ailemize gelmişti. Kureyş'in ya bizim dedemizin çocuğu nereye götürüyorsunuz bunu? Mesela Mekke'ye götürelim diyen olmuş. Dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın toprağına götürelim, Mekke'ye götürelim diyenler olmuş. Yani böyle bir sürü teklifler. Kardeşler, küçük bir dernek binasının badanası yapılırken ihtilaf çıkıyor. Şu renk mi yapalım, bu renk mi yapalım diye de kalsın bu sene boya yapmayalım diyorlar. Kavga etmektense. Ümmeti Muhammed'in peygambere olan o günkü şartları düşünün. Bugünkü sululuğu bırakınız. O günkü aşkla o cesedi Gömmezlerdi bile Üç gün benim evimde dursun sonra gömeriz Düşünürlerdi O gün Ümmetin Dirilişi ve büyüyüşü Hız kazandı En azından 10 sene 20 sene duraklaması Engellenmiş oldu Kim sayesinde ensarın Orada çardağında Toplanan o 15 kişilik Küçücük grup ama Ama büyük insanlar sayesinde Allah'tan hepsine rahmet etmesini, bizi de onları da Havzu Kevser'de toplamasını niyaz ederiz. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra öğle ezanından önce Ebubekir radıyallahu an ümmeti Muhammed'in lideri oldu. İlk konuşmasını hemen yaptı. Tarihe altın harflerle yazılacak desem o sözlere yazık. Altın nedir ki? insanlık tarafından ne konuşulmuş ne duyulmamış müthiş ölçüler koydu çıktı bir defa kullandığı isim tu Resulillah Resulullah'ın vekili demek Halife vekil demek Resulullah'ın vekili adı adı büyük bu isimle ve Medine'deki o zamanki nüfus yaklaşık 5000 kişi Medine'de 5000 kişilik bir şehrin tamamının onayıyla dolayısıyla bütün ümmeti Muhammed'in onayıyla ses, parazit bir ses vesaire yok ortada itiraz eden yok ümmetin oy birliğiyle göklerin onayıyla neredeyse seçilmiş bir lider olarak çıkıp yaptığı ilk konuşma "E insanlar en iyi adamınız olmadığım halde başınıza getirildim Doğru olduğum sürece benimle olun. Yanlış yaparsam beni düzeltin. Güçlü haklı olandır. Güçsüz haksız olandır. İnmiş aşağıya bu kadar. Mesaj ilk mesajı. Seçenlerime teşekkür ediyorum. Sizi mahcup etmeyeceğim. Bir daha seçimi full alacağız zaten. Böyle değil. İlk mesaj teslimiyet ifade ediyor. O gün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesinin yıkanma işi Ebu Bekir'in talimatıyla artık ikindi namazına kadar bitirildi. Yatsıya kadar, yatsının ileri saatlerine kadar önce Ali radıyallahu anh sonra ashab-ı kiramın büyükleri Ebu Bekir ve diğerleri ondan sonra kadınlar, çocuklar sırayla gelip odanın aldığı kadar kalabalıklar halinde hiç kıpırdatılmadan cenazesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesi kılındı. Gece yarılarına doğru da defin işi bitti Öbür gün hiçbir şey olmamış gibi hayat devam etti Çünkü en büyük sıkıntı yönetim kaosu doğmasıydı Yönetim kaosu doğmadı Neden doğmadı? Çünkü bir saat içinde halledildi Kimsenin bir görüş belirtmesine falan da fırsat bırakılmadı. Mitingler vesaireler de olmadı Adaylık süreci işte, salı günü bitiyor adaylık, resmi bültenler açıklanıyor. Böyle bir şey de olmadı. Direkt Ebu Bekirli bir dönem başladı. Allah ondan razı olsun. O kadar aksama olmadı ki arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından 20 gün kadar önce, Üsame bin Zeyd radıyallahu anhı, 17 yaşındaydı o zaman, Üsame, 17 yaşındaydı, Üsame bin Zeyd. 1, 2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17 yaşındaydı. Ehliyet alacak yaşta değildi. İslam orduları baş kumandanı yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü Suriye'nin Halep tarafına doğru tarama görevi yapmak üzere ordunun başına geçirdi. O ordunun içinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha, Ali bütün bu meşhur sahabiler de var. 17 yaşında bir delikanlı olarak İslam orduları baş kumandanıydı. Medine'nin 5 kilometre kadar dışına çıktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberi gelince Hüsame orada durdu. Yani Rasulullah'ın öldüğü bir dünyada fetih ne yapacağız filan gibi böyle bir mantıkla baktılar. Ertesi gün Efendimiz'in cenazesi kılındı. Yatsıdan sonra sabah namazında Ebu Bekir radıyallahu anh beklediği yere gitti. 5 kilometre. Burada niye bekliyorsunuz siz dedi. O arada diğer yaşlı sahabiler dediler ki yani bir Medine'de bir sıkıntı olur. Bu sıkıntıda bize ordu ihtiyacı olur. Zaten bütün ordumuz bu. Birkaç gün bekletelim. Sonra göndeririz bu orduyu diye teklif ettiler. Ebu Bekir'in o günki çıkışı arkadaşlar kıyamete kadar iman ne demektir? Onu gösteren bir ölçü koydu. Dedi ki bakın Resulullah'ın git dediği bir orduya Dur demek Resulullah'a hıyanettir. Bizi kurtlar da yese burada bu ordu gidecek dedi. Üsame yoluna devam et dedi. 24 saat geçmeden 24 saatte olmadı. Sadece Üsame'den bir ricada bulunmuş. Demiş ki burada adamsız kaldım. Ömer bin Hattab'ı müsaade edersen yardımcı olarak alabilir miyim demiş. Ebu Bekir 61 yaşında Üsame 17 yaşında. O da dönmüş Ömer gidebilirsin bu Bekir'le demiş İtaat İtaat denen şey arkadaşlar Yaşlı başlı diplomalı yok böyle bir şey Sen İslam orduları başkumandanı mısın Herkes senin çocuğun statüsünde Böyle itaat olursa O ordu Şam'a gitti 55 gün sonra muzaffer bir Eda ile Medine'ye geri döndü 4000 kilometreden fazla yol katettiler 55 günde geri geldiler zaferle Medine'ye döndüler. İttihad sayesinde tabii. Ebubekir radıyallahu an bu şekilde idareyi ele aldı. Kimse idarenin değiştiğini hissedemedi bile. Ebubekir radıyallahu an'ın bu idareyi devralışı arkadaşlar ayetle, hadisle veya efendimiz aleyhisselamdan işaretle falan olmadı. Çünkü efendimizin kurduğu o 9,5 yıllık Medine'deki devletin yönetim tarzına ait bir bilgi yoktu. Böyle bir bilgi bırakmadı Efendimiz sallallahu aleyhi sellem. namazın sellem. ile ilgili bilgi bırakar gibi siyasi yönetimle ilgili bilgi bırakmadı. Dolayısıyla ashab-ı kiram o gün yaklaşık olarak 110 binden fazla sahabi vardı yeryüzünde. 110 binden fazla sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, Ebu Bekir'in bu tarz bir sistemle göreve getirilişine onay verdi. Bu ilk İslam kadrosunun böyle bir seçim tarzını, yani 15 Müslüman'ın ittifakına, daha sonra Medine halkının, daha sonra da bütün Müslümanların onay vermesini İslam olarak gördüler. Dolayısıyla Ebu Bekir, şuraya gidin, şuraya oturun dediği zaman, bunu Allah'ın emri, peygamberin emri gibi gördüler. Çünkü Müslümanların ittifak ettiği şey, Allah'ın razı olduğu şeydir. Allah, Müslümanların ihtilaf ettiği şeylerden hoşlanmıyor, razı olmuyor. Ebu Bekir'e arkadaşlar, oturmuş bir sistem beklemiyordu. Uçurumun kenarındaki bir sistem bekliyordu. Nitekim, iki yıl, iki ay, Ümmeti Muhammed'in başında kaldı Hazreti Bekir. 2 yıl 2 ay. Bu iki yıl 2 ay içerisinde Arap Yarımadası'nda sadece 14 ayrı orduyla savaş yapıldı. 14 savaşa gidildi. Bu savaşlar fetih hareketi değildi. Ebubekir radıyallahu anh iki büyük fitneyle karşılaştı. Bugünkü dersimizin ana maddesini oturtmaya çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün, iki büyük fitne çıktı. Birincisi, İslam'ın ekonomik boyutunu temsil eden zekata baş kaldırıldı. O zamanlar, yaklaşık olarak, 12 tane vilayet vardı İslam yönetiminde. Bunlardan Mekke, Medine ve Taif'in dışındaki şehirler, İslam'dan çıktıklarını ileri sürdüler Medine'ye haber gönderdiler Biz artık Müslüman değiliz diye Bir kısmı bunların Zekatı ileri sürdü Ebu Bekir radıyallahu anh'a mesaj gönderdiler Zekat Vermeyi Bizden kaldırırsa Müslüman olarak kalırız Zekat almaya devam edecekse Biz Müslüman değiliz dediler İkinci grup da Muhammed bizi aldattı dediler o gerçekten peygamber olsaydı yaşardı. Genç yaşta niye öldü dediler. Ve böylece kiramın Medine, Mekke gibi o ilk nesil imanlı neslin dışındaki sonradan görme Müslümanlar diyelim. Çoğu efendimizi görmemiş olan o Müslümanlar çıktı gittiler İslamiyetten. Medine'de ne anlama geliyor? Bütün Medine nüfusu hep asker olsa, kadınıyla erkeğiyle köy sayısı kadar değil bu. Toplu bir isyan başlamış. Allah Ebu Bekir'e bütün bu zor şartlara rağmen Khalid ibn Velid gibi bir yiğit verdi. Khalid ibn Velid arkadaşlar 12 ayda bütün Arap Yarımadası'nı temizledi. Medine'den çıktı, Yemen'den bugünkü Arap emirlikleri Bahreyn falan böyle geldi. Bir de Bahreyn'den Medine'ye haber gönderdi. Buraların temizlik harekatı bitmiştir. Şöyle bir Bizans'a doğru gideyim mi? Dedi ki hava al gel dedi. Ebu Bekir adeta. Oradan da gitti bir de tuttu Suriye'yi fethetme hareketi başlattı. Yani 12 ayda bütün Arap Yarımadası'nın şu anda 8 tane ülke var o bahsettiğim yerde. Arap Yarımadası'nı taradı ve sırtın yani atın sırtında gidiyor. Bir elinde kılıç sırtında yay Öyle gidiyorlar. Gündüz savaşıyorlar, gece yol alıyorlar. Gündüz savaşıyorlar, gece yol alıyorlar. Bu bekir radıyallahu an, iki yıl iki ay sonra vefat ettiğinde İslam'a baş kaldıran hiç kimse kalmadı. Şimdi bu baş kaldırmada örnek vereyim arkadaşlar. Mesela Yemen'de sadece Yemen'de ben Peygamberim, Muhammed Değil ben gerçek peygamberim diye ortaya çıkanlar. Bu tip bir serseri kadrosu da ortaya, Yeni peygamber adayları çıktı. Onlarla yapılan savaşlarda ölen sahabi sayısı sadece 5000 bin kişi arkadaşlar. Yani tek bir savaşta ölen sahabi sayısı 5000 bin kişi. Şimdi karşıki ordunun rakamını düşünün. İsyan edip dinden çıkanların boyutunu düşünün. Ya yani elimizde ciddi bir rakam yok, bir bilgi yok. Ben varsayımla söyleyeyim, o zaman yüz binse, Arap Yarımadası'ndaki Müslüman sayısı, 90 bini çıktı dinden. Böyle korkunç bir fitne yaşandı. Aziz Ayşe annemiz diyor ki, babamın başına gelenler, bir dağın başına o inseydi, dağ çökerdi diyor. Müt Her gün Medine'ye bir haber geliyor. Filanca kasaba çıktı, filanca köy çıktı, filan kabile çıktı. Bir de o dönemde kabilecilik hakim, kabilenin reisi ben çıktım diyor. Hepsi peşinden çıkıyor. İman ederken de öyle iman etmiş oluyorlardı zaten. Kampanya ile iman ediyor, kampanya ile çıkıyor. Böyle bir berbat e, durum da var. Allah Ebu Bekir'den razı olsun. Zerre kadar esnemedi. Hatta çok enteresandır arkadaşlar. Ashab-ı kiramın en cesurunu örneklendirin desem herkes Ömer diyor. Herkes Ömer. Bırak ya Resulallah kafasını vurayım sözüyle eşleşmiş ismi. O bile, o bile ürkmüş bu ilk günlerde. bu Bekir radıyallahu anh'a demiş ki, ne yapıyorsun ya demiş, dur birini bitirelim öbürüne gidelim. Yani bu, bunlar çok kötü haberler geliyor. Böyle bir dengeli siyasetimiz olsun demeye getiriyor. Onun meşhur sözü var, dönmüş. Ömer demiş, Ecebbarun fil cahiliyyye ve haifun fil İslam? cahiliyedeyken cesurdun da şimdi mi korkaklığını tuttu demiş susmuş o da hiç ses çıkarmamış Yani en merhametli adam Ebu Bekir görünüyor ama dinden çıktık Resulullah'a verdiğimiz sözden döndük deyince hiç merhamet yok merhamet diye bir şey yok Ebu Bekir radıyallahu anh birinci karşılaştığı bu tehlikeyi bertaraf etti Allah ondan razı olsun Yoksa arkadaşlar yalancı peygamberler dinden çıkanlar filan külünü uçurmuşlardı İslam'ın. İslam'ı yakıp külünü de uçurmuşlardı. Öyle bir büyük afet yaşandı. Şeyh Hasan'ın, Ebul Hasan'ın nedir rahmetullahi aleyhi ziyaret ettiğimizde Türkiye'de çok sıkıntılı günler yaşanıyordu da bizi teselli etmek için demişti ki gençler İslam üç defa kefenlenip mezara kadar götürüldü de kimseye üstüne toprak atmak nasip olmadı gene kalktı demişti birisi de Ebu Bekir'in günlerindeydi kefenlendi mezara sokuluyordu İslam az kalsın kimseye nasip olmadı onu gömmek Ebu Bekir radıyallahu ikinci büyük hizmeti arkadaşlar Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz yazılı bir kitap halinde değildi hafızların kafasındaydı demin bahsettiğim Biraz önce bahsettiğim yapılan yalancı peygamberlerle ilgili savaşlarda Ashab-ı Kiram'ın bilhassa hafız bölümünden çok zayiat oldu. Hz. Ebu Bekir'in talimatıyla ashab Kiram'ın en iyi hafızları oturup Kur'an-ı Kerim'i bir araya yazdılar. Ebu Bekir radıyallahu an onu mühürledi. Kur'an-ı Kerim böylece insan eli değmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından bir yıl sonra resmi kitap haline geldi. Aslında Ebubekir radıyallahu anh'ın bu hizmeti, Kur'an-ı Kerim'e yaptığı bu hizmet, o filan savaşlardaki e, İslam'ın kahramanlıklarından çok daha büyük hizmet arkadaşlar. Zira Kur'an'ın içine iki tane ayet gibi bir şey uydursalardı, Kur'an'ımızın itimadı bugünkü noktada olmazdı. Elhamdülillah Zaman geçmeden Mesela 10 yıl sonra yapılsaydı bu iş Yine fitne fesat olurdu Zaman geçmeden Kur'an'ı yazan katipler Hani ayet geldiğinde Onu yazan kâtiplerin hepsi hayattaydı Bir kişi çıkıp demedi ki Ben böyle hatırlamıyorum bu ayeti 10 binlerce Sahabi hayatta Hepsi uyanan ayetleri dinlemişler Mesela O ayetleri nasıl yazıyorlar Şimdi hafızlar tek tek ayetleri yazdılar, toplandı. Ondan Allah müminlerle. Allah müminlerle. Muhammedin müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. Allah müminlerle. ala kulli şeyin kadir. Asbunallahu ve ni'mel vakil, ni'mel mevla ve ala kulli Allah'ım inni ala zikrika ve şükrika ve husni baalitik. Ve la tekil la ilâ enfusinâ ve la ayn. Birer ayet el kürsü okuyarak devam edelim arkadaşlar. Allahümme ahsine akibetine. Hafızlar yazıyorlar. İşte Bakara suresini yazıyorlar. Sonraki sureyi yazıyorlar. Sonrakini yazıyorlar. Tutuyorlar. Ondan sonra bu yazdıkları ayetleri sen Bakara suresinden nasıl biliyorsun? Oku bakalım diyorlar. Okuyor. Öbür hafıza soruyorlar. Öbür hafıza bakıyorlar ki elhamdülillah aynısı. Sen filan surenin nerede olduğunu hatırlıyorsun şurada olduğunu hatırlıyorsun dolayısıyla bir kişi çıkıp demiyor ki siz ne yaptınız ya bu surenin şu ayeti yoktu burada ne oldu Cebrail'in getirdiği ayetleri getirdiği o dakikada dinlemiş binlercenin şahitliğiyle Kur'an-ı Kerim perçinlenmiş oldu bu bir sene daha gecikseydi la kadder Allah bir sene daha gecikseydi Kur'an-ı Kerim bugünkü azametiyle duramazdı. Allah Ebu Bekir'i vesile kıldı. Ona lütfetti. Kur'an-ı Kerim bu hizmeti onun eliyle gördü. Kardeşler bu ders 3 saatte hesabımızda. Ben o 3 saatlik standartla 50 dakika harcadım. Ama herhalde 3 saati doldurma değil mi? Saati doldurmayalım. Ebu Bekir an ağır hastalandı. Hastalandığında vefat edeceğini anladı. Daha doğrusu şimdiki gibi insanlar böyle üç günde bir doktora gitmiyorlardı. Ben hep merak ederdim gençken. Hastalanmadan işte hastalandı vasiyet etti dedi ki çocuklarım şöyle Nasıl anlıyorlardı öleceklerinde vasiyet ediyorlardı? Hep merak ediyorum. E biz doğmadan doktor muayenesi görmeye başladığımız için hiç ölümü zaten yaklaştırmıyoruz kendimize ölümü yaklaştırmadığımız gibi en ağır hasta olan bile inşaat yaptırıyor lazım olur tatile gidecek hala adam doktorlar bile bunu eve götürün diyorlar o hala inşaat yaptırıyor ashab ve o dönemdeki insanlar tabi düştü mü yatağa belli oluyor kalkacak bir tipi görün mü Ebu Bekir radıyallahu anh kalkmayacağını anladı eee Yanındakiler sana bir tabip çağıralım dediler. Tabip beni gördü dedi. Ne dedi sana dediler? Dediğim olur boşuna uğraşma dediler. Dedi bana dedi. Bu başka tabip diyor bir başka tabip söylüyor tabip. Dediğimi yaparım dedi tabip dedi. Bana Ömer'i çağırın dedi. Ömer radıyallahu anh geldi. Ebu Bekir'in birinci adamı da Hazreti Ömerdi zaten. Sağlığında da öyleydi. Efendimizin sağlığında da Ebu Bekir birinci adam Ömer ikinci adamdı o liste öyle aşağı doğru ilk dört halifete devam etti dedi ki Ömer bu görevi senin omuzlarına bırakıyorum sen ümmeti Muhammed'in bundan sonraki liderisin dedi katibini çağırdı. katibe Resulullah'ın halifesi Abdullah bin Osman Ebu Bekir olarak Ömer'i Müslümanların lideri diye bırakıyorum dedi mühürledi onu ashab bu nokta önemli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin altyapılarından birisi bu. Hasta yatağında can çekişirken şiddetli baskı yaptılar bu Bekir'e. Dediler ki Allah'a bunun hesabını veremez. Ömer çok sert adam. Rahmet ümmetinin başında duracak bir adam değil bu dediler. Buna görevi bırakamazsın. O da geleni geri gönderdi. Sonra bir grup sahabi, ne dayandığında Ömer'i başımıza bırakıyorsun? Yönetici olarak diye sordu. Ona bana Allah sorarsa, daha iyi bir mümin göremedim derim dedi. Böylece, Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir'in sağlığında, Resulullah'ın vekilinin vekili oldu. İkinci halife oldu böylece. Kardeşler, Ebu Bekir öldüğü gün yine bir vakit namaz geçirilmeden bütün Müslümanlar Medine'de toplandılar. Ömer'e beyat ettiler. İkinci beyatını da Müslümanlar Ömer'e yapmış oldu. Ömer tam 10 yıl Müslümanların başında kaldı. İslam'ın ibadetlerden evliliğe kadar İslam olarak sistemleştiği her meselede Ömer'in bir parmağı vardır arkadaşlar. İslam şeklini Ömer'in döneminde aldı Fıkıh kitabını da açsanız Tefsir kitabını da açsanız Hadis kitabını da açsanız İslam'ın Filizlenme dönemi Ebu Bekir dönemiydi Güçlenip kök salma Ve dal budak salma dönemi de Ömer'in dönemi oldu Ömer gerçekten şiddetliydi Yani Bu Ömer'i başımıza niye bırakıyorsun bu sert adamı Diyenler haklıydılar Sonra görüldü ki, ah Ömer 20 sene fazla yaşasaymış diye. Sonra anlaşıldı ki devlet, Ömer'in kafasıyla idare edilir. Ömer lazım devlet için. Ömer radıyallahu anh döneminde arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, iki tane özlediği hayali vardı. Birisi, İran'ın, mecusilerin elinden kurtarılıp İslam'a kazandırılması, Diğeri de Hristiyanlığın o zamanki en güçlü yaşayan merkezlerinden birisi olan Konstantinian'ın ezanla inlemesi. Bu iki şey Efendimizin hasretiydi. Hendek muharebesi esnasında bunu dile getirdi. Asa ı kiram, o zaman başlatlar heyecan. Resulullah'ın hayali gerçek olsun. Resulullah'ın hayali gerçek olsun. Birinci büyük hayali e, İran e, mecusiliği. Ömer'in eliyle çöktü elhamdülillah. Ömer'in sayesinde, Ömer'in gayretleriyle İslam toprağına katıldı ama Ömer bunu hayatıyla ödedi. 10. yılında Hristiyanların da desteğiyle Mecusiler köle olarak Medine'ye soktukları birisini becerip bir sabah namazında Ömer'i şehit ettiler arkadaşlar. Ömer'e ait ayrıntılara girmeyeceğiz. 3 saati en az 2,5 saate kadar indirelim diye gayret ediyorum şimdi Ömer hem yatağında diyelim yatıyor hem de yeni yönetimin şeklini çizdi ashab-ı kiramı çağırdı dedi ki benden sonra cennetle müjdelenmiş 10 kişiden 6 kişi kalıyor biri yani Ebu Bekir biri Ömer biri Osman biri Ali diye bildiğimiz 10 tane cennette müjdelenmiş Sahabi var Bunlardan 6 kişi hayatta Ömer'den sonra 6 kişiden bir tanesi Lider olacak demiş Bu 6 kişilik grup 3 gün içinde Liderini seçecek 3 günde onlara süre veriyor 50 kişilik bir muhafız grubu kuruyor Bu muhafızları Eee bir odaya topluyorlar 6 kişiyi O muhafızlar da onların başında bekliyor Gözlemci olarak da Kendi oğlu Abdullah ibn Ömer'i koyuyor Ola, Konuşmaları zapt etmesi Gözlemci statüsüyle Bu 6 kişi Müslümanların Yeni liderini seçsin Diye teklifte bulunuyor Daha doğrusu talimat veriyor Resulullah'ın vekilinin Vekili olduğu için de bu Peygamberin emri gibi kabul ediliyor Hazreti Ömer akşam üzeri vefat ediyor. Süre başlıyor bu sefer. 72 saat içinde yeni lider seçilecek. 72 saat zarfında da Haramiş Şerif'in yani Medine'deki mescidin imamı olarak da Hazreti Suheybi tayin ediyor. Sen namazları kıldıracaksın. Yani o yaralı anında kim namazı kıldıracak, kim elçileri karşılayacak, kim seçip korumayı kim tayin ediyor. Hepsini tayin ediyor bu arada. Hepsini tayin ediyor. Bir yandan da can çekişiyor ama. Kan kaybediyor sürekli. O heyecan nereden geliyor biliyor musunuz? Aşık oldukları peygamberlerinin cenazesini bırakıp yeni lideri seçtikleri günden geliyor o heyecan. Aynı ruh devam ediyor. Ömer radıyallahu anh vefat ettiğinde arkadaşlar, ümmet bu dertle baş başa kaldı. Ee, bu 6 kişilik komisyon Ömer'in tarif ettiği gibi toplandı. Bu 6 kişilik komisyonda Abdurrahman ibn Avf komisyon başkanı seçildi. O da aşire 25'lerden. Şöyle bir e, sistem uyguladı. Dedik arkadaşlar kim olmak istemiyor önce onu belirleyelim. Kim 3. halife olmak istemiyor önce ben olmak istemiyorum dedi. Kaça düştü bu başkan olmak isteyenler? Bir kişi zaten Medine'de yokmuş. Talha Hazretleri o gün Medine'de değildi. O sonra geldi. Onu da varsayıyorlar. Beşe düştü. Üç kişi daha biz de olmak istemiyoruz dediler. Böylece aday iki kişi oldu. Biri Resulullah'ın amcasının oğlu Ali bin Ebi Talip. Öbürü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Abdümenaf soyundan birleştikleri yine Kureyş'ten olan ve Arda arda iki kızıyla evlenmiş olan Osman İbni Affan İkisi de ben Resulullah'ın vekili olarak bu dünyada yaşamak isterim Dediler İş kolaylaştı Üç kişilik Dört kişinin çekilmesiyle iki kişiye düştü komisyon üyeleri Komisyon başkanı Abdurrahman İbni Avf Medine'deki yaşayan bütün Müslümanları dolaştı Ali'yi mi Osman'ı mı istersiniz Dedi Şimdi Ali'de herkesin gözü var. Ali olsun istiyorlar. Bilhassa gençler Ali olsa da şöyle bir açılsak yeryüzüne. Dertleri başka onların. Şimdi Osman radıyallahu anh, o zaman e, 70 yaşında tam. Ali daha 30 yaşlarında genç delikanlı. Yani, çok genç Ali radıyallahu anh. Derdi yeryüzünde cihad etmek isteyen bir 70 yaşında lider arzu eder mi? Neticede Şöyle bir sonuçla karşılaştı Abdurrahman yapayım, o komisyonun başı. Yani Ali'yi herkes istiyor ama iyi çekinceleri de var. Diyorlar ki 10 sene çok sert kurallı Ömer yönetti bizi. Nefes alamadık. Mesela Ömer'in kurallarından biri Bedir'e katılan hiç kimse Medine'den çıkamaz demiş. Hapis cezası. Cez Suçun ne? Bedir'e katıldın cihad ettin. Siz giderseniz sizin sağlığınızda ben yanlış kararlar veririm. Allah benden sonra bekleyinse soracağım her şeyi diyor. Danışma kurulunu Medine'de hapsediyor. Bilal'e yasak getirmiş. Dışarı çıkamazsın demiş. Niye? Sen Resulullah'ın sesini yansıtıyorsun. Hasretimizi gidereceğiz. Bekle burada demiş. Böyle enteresan bir şiddet var. Kimse de itiraz etmiyor. Ama herkes memnun. Herkes hayran. Fakat arkadaşlar, yeri gelmişken konuşalım. Ömer ne kadar sempatik, ne kadar adil dul kadınlara, çocuklara, yetimlere insan, insan yönetici, vefatından önceki dualarından birisi ne biliyor musunuz? Allah'ım ben de bıktım, onlar da benden bıktı al beni bu insanların arasından demiş Ömer de olsan kimseyi memnun edemezsin memnun olur, insanoğlu üç gün memnun olur, dördüncü gün niye çok memnun ettin beni diye kızar insanoğlu bu Niye çok memnun ediyorsun belediye diye, diye. ona da kızabilirim. İnsanlar, o zamanki bilansa yaşlı başlı sahabiler demişler ki, Ömer 10 sene çok katı idare ediyor. Mesela çağırıyor valiyi, sen kime sordun üç gün izin yaptın diyor. Kırbaşlıyor milletin ortasında. Dövüyor. Gidiyor gece yarısı valinin evini basıyor. Mutfaktaki yemekleri gösterdiği ne yiyorsun sen diyor. Balı nereden buldun diyor. Mal beyanı var ya memurlarda göreve başlamadan. Bu göreve başlıyor öbür gün mal beyanı alıyor. Öbür gün bir daha gidiyor alıyor. Nefes aldırmıyor. Ama Kudüs'ü de ettirmiş Allah ona. Mescid-i aksa ümmeti Muhammed'e almış. Titizliğini herkes seviyor. Biraz da hoşlanmıyorlar. Demişler ki Osman çok yumuşak tatlı birisi. Yakışıklı, şık giyinen ve nazik bir insan. Osman İbni Affam'la diyorlar. Ya birkaç sene de Osman idare etsin bizi. Yani şöyle bir geçiş dönemimiz olsun. Çünkü Ali gelse Ömer'in kopyası Ali zaten. <gülüyor> Nefes aldırmıyordu bu burnumuzu da sıkacak diye düşünüyorlar. Sırf bu yüzden Ali ve Osman diyenler yarıya bölünmüş. Bu sefer Abdurrahmanet ne yap? 72 saatte doluyor. Ne yapacağını şaşırmış. Yani 72. saatte dolmaya başladı. Evet. Devlet talimatı 72. saatte seçilmiş olması lazım. Tuttu. Mescid-i Nebi'ye çağırdı onları. Ali ile Osman'ı. Dedi ki böyle böyle bütün Medine halkına sordum. Ne sen ne o. Şimdi ikisinden başkası da olamıyor. Halifenin vasiyeti gereği. E bir tanesine de kafası ağır basmıyor bir türlü. Bilsin ki herkes bu taraf diyecek o taraf olacak. Size soru soracağım sorduğum soruya vereceğiniz cevaba göre bir taneniz halife olacak demiş Ali'ye sormuş önce demiş ki Ali seni ben halife ilan edersen bugün üç şeyi yapar mısın demiş bir Allah'ın kitabı baş olacak peygamberin sünneti baş olacak Ebu Bekir ile Ömer'in izinden ayrılmayacaksın çünkü Ebu Bekir ile Ömer'den herkes memnun sistem olarak onların sisteminden hoşlandı müminler o da demiş ki Allah'ın kitabı Zaten kitabım peygamberin sünneti Benim de Yolum ama Ebu Bekir ile Ömer gibi ben de iştahat ederim demiş Onlar gibi ben de adamım Yani kabul etmiş oluyor mu Ebu Bekir ile Ömer'in peşindeki mi kabul etmiyor Osman'a dönmüş Sen ne yaparsın demiş Allah'ın kitabı başta acım Peygamberin sünneti başta acım Ebu Bekir ile Ömer'in izinden ayrılmam ben demiş Uzat elini o zaman demiş. Üçüncü halife olarak da Osman İbni Avf'dan orada halife ilan ediliyor. Abdurrahman İbni Avf ilk beyahat eden oluyor. Ali bin Ebi Talip ikinci beyahat eden oluyor. Böylece bir sıkıntı olmadan çok mantıklı ve makul bir sistemle üçüncü halifeyi de seçmiş oluyor Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteşem. Muazzam bir uygulama. Birinci halifenin seçilişi bir metot. İkinci halifenin seçilişi başka bir metot. Üçüncü halifenin seçilişi bambaşka bir metot. Ama üçünden de memnun. Ümmeti Muhammed'in o zamanki ileri gelenleri. Osman İbni Affan arkadaşlar 70 yaşında halife oldu. 12 sene ümmetin başında durdu. 12 sene. Bu 12 senenin ilk 6 senesi patlama dönemi oldu ümmeti Muhammed'in. Patlama. Bugünkü Hindistan, Tunus, Yukarıda da Özbekistan, aşağıda da Nijerya geldikleri sınır. Her gün bir kasaba, her gün bir şehir fethediliyor. Hazreti Osman döneminde ilk defa ümmeti Muhammed deniz filosu yapmış. Kıbrıs'a gemiyle mücahit çıkarılmış. Müthiş bir gayret var. Bir de Hazreti Osman'ın böyle çok yumuşak, halim selim, nazik. Üstü başına dikkat eden biri ama Kafa büyük kafa Kafası büyük bir kafa Şimdi İstanbul fethedilecek Plana dikkat edin İstanbul fethedilecek Resulullah'ın hayali gerçekleştirilecek Komutanlarını toplamış demiş bu İstanbul hedefimiz Konstantiniyye Ama bu adamların arkası çok güçlü Biz buradan ne kadar asker göndersek Üfürerek bizi geri atacak bunlar Bunların arkasını keselim demişler Bakmışlar Google'dan Dünya haritasını indirmişler. Arkalarını nasıl keseceklerini hesaba dikkat edin. Arkadaşlar bazıları internetten bulur. Bazılarını da Allah sevdiği için haritayı gözünün önünde tutarak. Amin. Ne harita biliyor? 14 asır önce harita mı vardı? Bakın adamın planı ama. Siz buradan demiş Mısır'dan sahil boyu gidin. Sahil nerede bitiyorsa oradan karşıya geçin oradan sahili izleyerek Konstantina'ya kadar gideriz demiş arkasını temizledik mi Konstantina'nın buradan bir birlikle İstanbul'u alırız Konstantina'yı alırız Resulullah'ın hayali gerçekte olur kıyamete kadar bize sevap yağar demiş plan bu Hz. Osman'a nasip olmadı İspanya'yı fethetmek ama Hz. Osman'dan sadece 60 sene sonra Tarık Minziyat çıktı oraya arkadaşlar ama Hazreti Osman Tunus'a kadar gitti. Tunus'a kadar gitti. Bir ara haber gelmiş ki Mısır'da ordu tıkandı. Mısır'da ordu tıkandı. Komutana mektup yazmış. E, askerler laftan anlamıyorlarsa, cihat sevabından anlamıyorlarsa, fethettiğiniz her şeyin beşte birini size bağışlayacağım. Ona göre cihada devam edin demiş. İki ay sonra fethi haberi gelmiş. Şimdi... İlk altı sene çok müthiş. Ashab-ı Kiram uçuyorlar sevincinden. Yani ümmeti Muhammed büyüyor. E, i̇yi haberler geliyor, cihat haberleri geliyor. Nefes nefes tutuyor Ashab-ı Kiram. Fakat arkadaşlar Allah'ın kaderini aşmak mümkün değil. 2. 6 altı sene 6. senede 12 sene hilafette kaldı dedik ya. E, hesap kitap tutmadı. Yeni Müslüman olan bölgelerde sıkıntılar oluştu. Çünkü Osman bin Affan döneminde bugünkü İslam dünyasına yakın bir bölge İslam toprağı oldu. Bugünkü İslam dünyası mesela düşünün Ermenistan, şimdiki Ermenistan Hazreti Osman'ın döneminde Kilimei David toprağıydı. Osman bin Affan'ın fethettiği yerlerdendir buralar. Fakat fethedilen yerlerde yeterli eleman kullanılamadı bulunamadı yok zaten yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 30. senesindesin 30 senede ne yetiştireceksin aynı kadroyu kuracaksın da 10 binlerce kasabaya köye şehire yönetici tayin edeceksin neticede Osman ibn Aflan radıyallahu an, biraz kısa keseceğim arkadaşlar son 2 senesinde iç kargaşalıklarla karşılaştı Osman İbni Affan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rukayya ve Ümmü Külsüm isimli kızlarıyla evlendi. Efendimiz onu sevdi. Hatta ikinci kızı vefat edince Osman bir üçüncü kızım olsaydı onu da sana verirdim demiş. Yani bu kadar Efendimizin gönlünde taatı var, cömert. Allah dostu fazileti büyük. Mesela bir gün Mekke'de bir dağda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir e, ve Ömer bir de Osman dördü bulunuyorlar. Böyle bir sallantı oluyor dağda. Hatta Hazreti Osman kendisi diyor ki bizim ayağımızın altındaki kayalar yuvarlandı aşağı diyor. O kadar sallandı dağ diyor. O esnada Efendimiz buyurmuş ki ey dağ senin üstünde bir peygamber bir sıddık ve iki tane şehit var durdurduğun yerde demiş. Hazreti Osman'dan 30 sene önce veya 25 sene önce neyse yani e, şehadeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından senelerce önceden haber verilmiş bir sahabi. Neticede arkadaşlar şöyle bir sorun çıktı. Şimdi ashab-ı kiramın önemli bir bölümü zaten yavaş yavaş vefat etmiş. Yani ağır kadro, büyük kadro vefat etmiş. Şimdi hicret eden Habeşistan'a hicret eden Medine'ye icat eden o Mekke'nin fethine katılan Bedir'e katılan o kadro hem azalıyor bir yandan hem de her gün on binlerce insan neredeyse katıldığı için o kadro kalabalıktan dolayı etkisi azalmaya başlıyor bu sefer şimdi dün Müslüman olan geliyor Ebu Bekir'le beraber Müslüman olana konuşmaya başlıyor ikisinin de söz hakkı aynı şimdi eskiden Mesela Ömer döneminde 200 bin Müslüman varsa 100 bini sahabi zaten bunların. Konuştu mu onlar konuşuyor. Onların önünde kimse konuşmuyor edebinden. Şimdi 1 milyon Müslüman var 1000 tane 2000 tane sahabi kalmış mesela. Böyle bir çok düşük bir rakama düşmüşler. Bir de peygamber terbiyesi görmüş insanla Mısır'da çölden gelmiş Asyut'tan gelmiş bir çingene. O da Müslüman olduğu için o da aynı sesle konuşuyor. Ee, bir Böyle sıkıntı var Bir başka sıkıntı da Müthiş bir zenginlik çıkmış ortaya Müthiş ama ashab kiram, Hendek savaşında Karınlarına taş bağlıyorlardı değil mi Osman İbni Affan Radıyallahu anh'ın Hilafetindeki e, Dönemde 20 sene Geçmişti onun üzerinden 20 22 sene geçmişti Zekat verilecek yer bulunamıyor Müthiş bir servet çıkmış ortaya. Osman İbni Affa'nın dönemi arkadaşlar, iki şeyin Osman'ı sıkıştırdığı dönem oldu. Bir, gün görmemiş, peygamber terbiyesi görmemiş, çölden gelmiş adamlar, Ali bin Ebi Talip'le beraber oturup konuştular. Biri Allah'ın kılıcı, öbürü çöl bedevisi. Geldi o da adam sayılıyor. Müslüman ya. İki, Cepler dolu. Cebi dolu olan abuk subuk konuşuyor. Rahat konuşuyor. Paranın şımarttığı, görgüsüzlüğün edepsizleştirdiği insanlar çoğaldı. Abdullah ibn Sebe isimli bir Yemenli, daha önce Müslüman olmuş, asıl Yahudi asıllı, kafası çalışan kurnaz birisi, becerip Mısır'dan, Kufe ve Basra'dan, 3000 kişi kadar bir kalabalık toplamış. Bunları Medine'ye getirmiş. Medine'de Osman ibn Affan'ın Ümmeti Muhammed'in lideri olamayacağı propagandasını yapıyorlar. Önce ciddiye almamış kimse bunları. Terbiyesizler, çekin gidin buradan gibi şey bunu fakat enteresan bir zamanlamayla gelmişler. Herkesin hacca gittiği Medine'de koruma dahil kimsenin hemen hemen bulunmadığı bir zamandaki bazı tarihçiler 700 sahabinin Medine'de olduğunu söylüyor o dönemde. Bunların çok yaşlı, yaşlıları var, çocukları var, gençleri var, kadınları var, 700 sahabi var bütünü. Bunlar 3000 kişi, silahlı, kuşanmış, ellerinde demirler, hançerler, zincirlerle gelmişler. Ee, şöyle bir iddia konuşuyorlar, Allah'ın dinini Osman sulandırdı, Osman iyi bir Müslüman değil Osman'ın görevinden alınıp iyi bir Müslüman'ın göreve getirilmesi lazım ne kadar komik konuşuyorlar ama inandırıyorlar çünkü çamur atıyorsun iz bırakılıyor ya bunlar çamur adı, iz değil duvarı yıktılar bunlar kimsenin böyle ilgilenmediğini görünce Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın evini kuşattılar kuşatma altına aldılar bir tanesi geçti, aram Medine'mine veren i Binevere'nin mescidinde imam oldu. Öbürüsü kuşattılar. Ve Osman İbni Affan, Radıyallahu anh'ın girip çıkmasını engellediler. Oraya kimseyi sokmadılar. Derken, 38-39 gün bu kuşatma böyle devam etti. Hazreti Osman, Radıyallahu anh, durumu istişare ettiği sahabiler oldu. Onlar, yani ya biz, ee, ölmeden burada sana bir zarar gelmesi doğru değil biz çoluk çocuğumuzu toplayalım bunlarla savaşalım burada dediler o nazik merhametli insan Resulullah'ın Medine'sinde kan akmayacak dedi ona sormadan bir karşı hareket oluşturmak istedi ashab-ı kiram bu sefer diğer e, yollardan haber oldu Hz. Osman'ın asabın büyüklerini çağırdı Allah için size yemin ettiriyorum, Medine'de kılıç kullanmayacaksınız dedi. Eğer benim ölümümle bu iş hallolacaksa, bir Müslüman ölsün, Medine'de fazla kan akmasın diye bir talimat verdi. Bu talimatı e, yüzünden, ashab-ı kiram en azından canları pahasına destek olma fırsatı bulamadılar. Çapulcu, serseri, abdestsiz adamlar, İslam'ı güzel günlerine getirmek için hareket yapıyorlar orada. O halifenin evini çevirmişler. Halifeye su vermiyorlar. Nihayetinde 18 yıl hicce, yani Kurban Bayramı'ndan 8 gün sonra 35. yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye e, hicretinin 35. senesinde e, ikindi namazını kıldıktan sonra Hz. Osman evin kapısını yakarak içeri giriyorlar. Demirle Hz. Osman'ın kafasına vurarak Hz. Osman'ı orada öldürüyorlar hanımı vaile ile Allah'a e, bırakın ümmetin liderini derken onun elini kesiyorlar. Bunu da Ançerliler. Sonra Abdullah İbn Sebe e, melun içeri giriyor. E, en az 9 ançer yesin diyor. 9 kılıçla kesiyorlar Hz. Osman'ı. E, nerede? Medine Emine'de. Ömer'in şehadetinden 12 yıl geçmiş sadece. E, yani 12 yıl içerisinde aynı makamda ikinci cinayet işleniyor. E, hınçlarını alamadıkları için üç gün Osman'ın cesedini evinde bıraktırıyorlar. O sıcakta e, dışarı çıkmasını yasaklıyorlar. Cesedi gömdürmüyorlar bile. Daha sonra Hz. Ali radıyallahu anh'ın talimatıyla e, tutuyorlar. Ashab-ı kiramdan birkaç tane genç Gece gizlice kaçırıyorlar. Elbiseleriyle yıkamadan Cennetül Bekia'yı Hazreti Osman'ı defnediyorlar. Radıyallahu anı ve arda. Ümmetin en büyük üçüncü insanının Arkadaşlar Cenazesini sadece dört kişi kılabiliyor. Ve elbiseleriyle gömülüyor. Tabi şehitler zaten böyle gömülür. Şehidin cenazesi yıkanmaz. Ayrı bir konu da O esnada e, Okuduğu Kur'an-ı Kerim kanlar içerisinde kalıyor. Hanım hanımı bağırıyor bakın bakın Kur'an'ı kanladınız diyor onlardan bir tanesi de bir tekme vuruyor bunu da atarız diyor ve atıyor böylece Allah için gelenlerin niye geldiği anlaşılmış oluyor arkadaşlar bu ayrıntılara girecektik ama e, inşallah başka konularda ayrıntılara gireceğiz size çok kötü bir şey söylemek istiyorum bu 3000 bin kişilik çetenin içerisinde Ele başlarından bir tanesi de Ebu Bekir'in oğludur arkadaşlar. Radıyallahu anhü Hatta öldürmek üzere o içeri giriyor. Sakalından tutuyor Hazreti Osman'ın. Yavrum senin benimle ne alıp vereceğin var diyor. Utanmıyor musun diyor. Herhalde Ebu Bekir'in gene sütündeki helallikten utanıyor, çıkıp gidiyor, kendiniz halledilişiniz çeteden ayrılıyor. Arkadaşlar, Osman ası kadar Ebu Bekirli bir ismin o faciaya karışması kötü. Pek çok yerde tekrar ediyorum da arkadaşlarım hoşuna gitmiyor bu söz. Ashab-ı kiram etten, kemikten, candan siper oldular peygambere. Aleyhisselatü Vesselam Ama O işi devam ettirecek çocuk yetiştiremediler arkadaşlar Öyle imam hatibe vermekle çocuk yetiştirilmiyor Onlar da imam hatibe gönderdiler Kur'an kurslarına gönderdiler çocuklarını Evet Hepsi öyle oldu değil Niye Abi kiram 100 sene sonra aynı kalitede devam etmedi Öyle çocuk yetiştiremediler Can verdiler, çocuk getirip veremediler. Herkes bir enes veremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu çapulcu sürüsü, çok akıllı ve planlı bir iştah yaptılar. Şimdi Osman, Kureyş'in Emevi kolundandır. Tuttular, Kureyş'in Haşimi kolundan olan, Ali'ye dediler ki sen bizim başımız. Ali Radıyallahu Anh da de, siz adam tayin edersiniz de görev kabul edilir mi dediler ama 5. gün Medine'yi terk etmediler yakarız bu Medine'yi dediler Hazreti Ali de peki dedi 4. halifede böyle seçilmiş oldu ama ondan sonra bunlar keyiflerine baktılar yalnız tövbe edip gittiler hiçbir şey yokmuş gibi gittiler o gün bugün ümmet hala devam ediyor kavga etmeye. Çünkü Hazreti Muaviye'nin bu şekilde hunharca 700 sahabinin yanında öldürülmüş olması o zamanki e, Hazreti Osman'ın valileri ve Hazreti Osman'a gönülden bağlı olanlar herkesi yaraladı. Ama Emevi kabilesi yani Kureyş'in Emevi kolu bu işi biraz büyüttüler. Aşırı büyüttüler. Bunların başında da Ashab-ı kiramın vahiy katiplerinden olan Hz. Muaviye geliyor. O da Hz. Osman'ın akrabalarından. Şam valisi o zaman. Hz. Ali'ye mesaj gönderdi. Dedi ki bir halifeyi öldürmüş bir çete ile senin ilişkin olması çok kötü. Biz böyle bir halife katilinin destekçisi gibi görünüğü, görüntüyü kabul etmeyiz haberin olsun dedi Hz. Ali Efendimiz de alıyor an yani bu fitne dönemini en güzel böyle atlatabiliriz yoksa Allah bizden hesap sorar diye düşündü ee, işte iletişimde bugünkü gibi telefonla filan yapılmadığı için yani o ona haber gönderdi cevap gönderdi derken bir sene geçti o bir senelik zaman zarfında da gruplaşma oldu İslam alemi Emeviler ve Haşimiler diye ikiye bölündü Hazreti Ali Efendimiz anh, ondan sonra 5 sene daha yaşadı. Küfe'de o da sabah namazını kılarken şehit edildi. Kendi adamları tarafından hem de şehit edildi. Onun as daha önce askeri olan adamlar onu şehit ettiler. Ee, o kavgadan Emevi ailesi galip çıktı. Yaklaşık onlar 100 e, sene kadar e, İslam alemini yönettiler. Emevi dönemi diye bir dönem oldu o. Ondan sonra Haşimiler geldiler. Büyük bir katliamla Onları devirdiler Onlar da Abbasi adıyla devlet oldular Ondan sonra e, Şiiler Tekrar geri geldiler e, Abbasi'leri devirdiler Moğolların yardımıyla o Selçuklular geldi Selçuklular oradan buradan işi idare ettiler e, Selçuklar kendi aralarında çöktü Osmanlılar geldi Osmanlılardan sonra da biz geldik Bakalım tarih bizim hakkımızda ne diyecek Bakalım ne diyecek. Her halükarda kardeşler Osman İbni Affan büyük sahabidir, çok önemli şahsiyettir, İslam'a hizmet etmiştir. Bunlar hepsi bir başlık. Ama asıl başlık arkadaşlar, asıl başlık bugün Irak'taki işte karmaşık birleşemeyen Müslümanlar. Bugün filan yerde birbirisinin camisine gitmeyen Müslümanlar. Şu İslam alemindeki bölük pörçüklüğün tarihi, doğum tarihi 18 zilhicce 35'tir. 35. yılın 18 ziliccesidir. O 3000 çapulcu 3000 çapulcu 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bu yuvayı bu şekilde perişan ettiler. Çökertemediler ama devam yıktılar bu nedenle Osman radıyallahu anh'ın şehadeti hunharca şehit edilmiş olması katillerin eliyle böyle bir zarar görülmüş olması çok önemli Müslümanlar olarak Osman'ın hangi siyasetinin o günlere gelinmesine vesile olduğunu toplumdaki değişikliklerin nasıl e, ümmetin kaderiyle oynamaya vesile olduğu gibi konuları da bizim üç aşağı beş yukarı tahmin etmemiz gerekiyor her halükarda kardeşler broşür bu açıdan arşivinizde muhakkak kalmalı bugünkü olaylar anlamak istiyorsanız ve her an bir Osman şehadeti haberi niye gelir niye gelebilir anlamak istiyorsanız Osman'ı tanımamız lazım Allah şefaatine ermeyi hepimize nasip etsin Osman İbni Affan, Resulullah'ın sevdiği birisidir. Ayşe annemiz diyor ki, bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Osman Radıyallahu anh hakkında 25 taneye yakın hadis-i şerif var. Sahih olanlarının bir kısmını buraya naklettim. Bir gün diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizleri açık bir şekilde oturuyor, yaslanıyordu. Ebu Bekir içeri girmek istedi. Gelsin dedi görüştüler hiç dizlerini Kapatmadı yaslanıyordu öyle konuş. Başka bir zaman Ömer aynı pozisyonda yakalamış Ona da Görüşmüş hiç Kapatmamış dizini ayağını Sonra Osman İbni Affan izin istemiş Beklesin demiş Üstünü başını toparlamış Ondan sonra dik oturmuş gelsin demiş Görüşmüş de görüşecekse Ayşe annemiz bunların hepsini toplamış Ya Resulallah demiş Ebu Bekir Ömer Geldi istifini bozmadın Rahatsız olmadın Osman'a karşı niye böyle çekindin ki demiş. Buyurmuş ki Ayşe, bir adam ki ondan melekler utanır, benim de utanmam lazım demiş. Osman böyle birisi arkadaşlar. Ümmeti Muhammed'e en çok parayla infakta bulunan insandır. En çok mal bağışı yapan Osman İbni Affan'dır bir orduyu donatmış tek başına o gün Efendimiz buyurmuş ki Osman'a yaptığı hiçbir şey zarar vermez bundan sonra cennettedir o demiş broşürde göreceksiniz meşhur bir kuyusu vardır Aruma kuyusu diye bir kuru var, kuyu var mı? Yani Yahudi'ye ait bu satmıyor Müslümanlara parayla da su vermiyor içme suyu da bir tek orada var Efendimiz buyurmuş ki bunu satın alacak kimse yok mu karşılığında Havzı Kevser'i alsın demiş gitmiş Yahudi, 10 katını istiyor ne istiyorsan al paranı git demiş. Buyur ya Resulallah su senindir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem basmış duayı bizim Anadolu deyimiyle. Yani bütün ümminler arkadaşlar 30 gün o Medine'de o kuyudan su içildi hep. 30 gün susuz yaşattılar Hazreti Osman. O kuyudan bir bardak su içemeden gitti. Tarih ne acılık ne garipliklerle dolu. Ne facialarla dolu. Ama İbret alınmadığı zaman her gün bir Osman çıkıyor. Her gün bir şehadet haberi geliyor. Allah ondan razı olsun. Yani Allah'ın sevdiği, meleklerin sevdiği, Resulullah'ın sevdiği birisidir. Hazreti Enes diyor ki, benim bildiğim diyor, Ebu Bekir varken o bir taneydi diyor. Ömer bir taneydi, Osman bir taneydi. Ondan sonra herkes yer aldı diyor. Yani bu ilk üç Ümmeti Muhammed'in Sevdiği bir üç arkadaşlar Fakat bu kadar Allah için infak etmiş birisini Hazreti Ali sormuş çapulculara Ne istiyorsunuz halifeden demiş Hırsızlık ediyor yolsuzluk yapıyor onu önleyeceğiz demişler Yani böyle bir adama Yolsuzluk ithamında bulunulmuş Çarşıda pazarda Destekleyen de olmuş Eğer günün birinde buraya tezgah açma Dediyse birisine he Osman yolsuzluk yapıyor Der sonra tabi ders almamak bir suç arkadaşlar tarihten bu ümmetin geçmişinden ders almak zorundayız inşallah almak nasip olur bu ders iki bölümde daha uzun yapmak istiyordum ama bu kadar yeterli dileriz inşallah Rabbimiz bu faciayı Osman için şehadete ve cennet nimetine dönüştürdü bizi de lütfu keremiyle böyle facialar görmeden bu salih kullarıyla ...beraber olmakla... ...şereflendirir inşallah... Rabbimizden böyle niyaz ederiz... ...önümüzdeki 15 gün sonraki... ...dersimizin konusu... ...Tarık bin Ziyad olacak inşallah... ...Osman Tunus'a kadar gitmişti... ...Tunus'tan yukarı doğru da... ...Kostantine'ye doğru... ...Tarık bin Ziyad gitti... ...onda daha müthiş dersler var... ...onu... ...bugün çok daha iyi anlamamız lazım... ...800 seneye yakın bir zaman... ...Tarık bin Ziyad'ın kurduğu devlet... ...devam etti... Bugün tek bir ezan okunmuyor olduğu yerlerde. Bugün cami değil, e, herhangi bir kütüphane bile bırakılmadı. İslam girdiği yerden çıkmaz diyorlar ama öyle bir çıktı ki Endelüs'ten. Onu da Tarık bin Ziyad'da göreceğiz inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.